94.9 Açık Radyo Bilgisayar Hukuku programına hoş geldiniz. Ben Murat Lostar. Sevgili program ortağım Avniye Tansu'nun bugün sesi biraz az. O yüzden ona sadece... Günaydın demek demişle, düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bir de geçen haftadan e, sonra yeniden bir beraber olalım konuşalım dedik. Aynı konuğumuz sağ olsun kırmadı geldi. Sayın Füsun Saknebil, hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat. Hoş e, Bugün gündemimiz yoğun. Dolayısıyla isterseniz hemen konuya gelelim. Aslında iki aydır gündemi oldukça işgal eden, en azından benim gibi bilgi güvenliğiyle uğraşan insanlar için işgal eden bir konu. Dünyada Amerika'nın 1960'larda uydu teknolojisiyle tüm dünyanın İngiltere ile beraber Hollanda ve birkaç ülkeyle beraber telefon trafiğini dinleyen Echelon dedikleri sistemin bir benzeri yeniden hortladı. Bu sefer çok daha büyük bir şekilde bütün interneti içine alan bir şekilde hortladı. Bunu geçimiz programlarda farklı açıdan konuşmuştuk. Vedat Gürer'le, Vedat Gürerle konuşmuştuk. Birlikte. Evet. Onu da kulaklarını atalım. Ama bugün yine o... Amerikalıların e, İngilizce kendi e, esprileriyle no such agency böyle bir ajansı yok böyle bir departman yok ya da işte NSA National Security Agency ulusal güvenlik e, departmanı ya da e, ajansı dediğimiz yapıda e, Amerikan'ın Utah eyaletinde çok büyük bir veri merkezi ortaya çıktı. E, i̇nşaatı bitmiş içine yavaş yavaş doldurup devri alacaklar. Son bir iki haftalarda bir takım başka gelişmeler var. Önce bunlardan başlayalım. Uzun bir açılış oldu. Ben e, işin e, uzmanı ve yakın zaman önce bu konuda haber yapmış olan Füsun Hanım sözü bırakayım. Evet çok heyecanlanmıştım o haberi okurken. <gülüyor> estağfurullah uzmanı lafına biraz estağfurullah diyeceğim. E, ben tabii sizin gibi haberleri ilgiyle izliyorum. Ayrıca. E, ama bu konuda medyanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor değil mi? Evet. Bir de Edward Snowden gibi insanların olmasının ne kadar önemli olduğu. Hmm. Yani e, insanların özgürlüğüne inanan kişilerin olduğu ne kadar önemli. Son e, 11 Eylül sonrası bütün dünya güvenlik mi yoksa... E, ...işte gizlilik mi, kişisel gizlilik mi şeyine takılmış durumda. E, fakat... Hani bu, bu konuda şey mi desek Murat, ee, ne diyeyim bilmiyorum, ee, bu ayaklarına mı dolandı desek, çok komik bir şey değil mi? Evet, Koskocaman evet. 1.7 milyar dolarlık devasa bir verim merkezi kuruyorsunuz, bütün insanları. Burada bir noktaya dikkatinizi çekeyim arkadaşlar. Yıllardır biliyorsunuz Türkiye'de de bir paranoya var, herkesi dinliyorlar paranoyası. Son on yıldır aslında insanların farkında olmadığı konu şu. Artık insanlar dinlenmiyor. Artık insanlar kayıt ediliyor. Depolanıyor bilgiler. Evet. Ee, bu depolanandan da gerektiğinde çıkarılıp kullanılabiliyor. Şimdi buradaki olay da böyle bir olay. Veri merkezi yapıyor adam. Çünkü dinlemiyor. Nasıl dinleyeceksin zaten milyonlarca insan. insanların Verilerini bu telefon şimdiye kadar da sadece telefondan bahsediyorduk. Hayır sadece telefon değil telefon artı mail hatta girdiğiniz URL'ler chatler bütün her şey kayıt edilebiliyor. Buradan... Girdiğiniz internet sitesi demek istiyor sevgili dinleyicilerin. URL de ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de izninizle bir, bir ek bu listeye. ...kullandığımız cep telefonlarının özelliği sayesinde fiilen bulunduğumuz yer. Sayesinde mi yüzünden mi artık orası da e orayı... ya. <gülüyor> Aklıma ilk gelen kelimeyi söyledim. Doğru. Tabii. Tabii onun bir örneği de Murat Metin Feyzoğlu olayında ortaya çıktı. Metin Feyzoğlu'nun bir tren yolculuğu var. O Tren yolculuğunda bir hanımla takışıyorlar, kavga ediyorlar. O e, kavga sonrasında e, hanımın şikayeti var. O şikayette aslında orada olmayan birisinin adı geçiyor. Hı hı. Ve o e, savcılık onun orada olmadığını telefon kayıtlarıyla belirtiyor. Yani Türkiye'de de kullanılıyor onu söyleyeyim. Tabii. Ee, bu arada bir e, hani Amerika'nın bu 1.7 milyar dolarlık veri merkezinin arkasındaki... Birçok motivasyonu vardır mutlaka ama bir tanesini anımsadığımı düşünüyorum onu izninizle paylaşayım. 11 Eylül olayları olduğu zaman 2001'de o zamanki başkan Bush ve hemen döndü işte bütün işte FBI'ya CIA'ya sordu biz bunu bilmiyor muyduk diye ve işte birkaç ay sonra haber geldi. Evet biz bu bilgilere sahiptik ama henüz yeterince değerlendirememiştik. Henüz on, o bilgileri dinleyip buradan ilgili istihbaratı, intelligence'ı çıkaramamıştık gibi bir bilgi geliyor. Ama tabii o zamanlar bile hani bundan işte 12 yıl önceden bahsediyoruz kabaca belki 13 yıl önceden. artık yani dünya hala sözle iletişimi yoğun olarak kuruyor. Evet internet hayatımızın parçasıydı ama telefon önemli bir iletişim aracıydı. Bugün artık ee, telefon yoğun olarak yerini yazıya, internetteki e, e, mesajlaşma programlarına bıraktı. Dolayısıyla bu söz konusu verileri bir merkezi e, ortamda e, dinleyip kaydetmeyi anlıyorum ama daha önemlisi işleyip anlam çıkartmayı çok kolaylaştırıyor. E, zaten prizm diye bir e, yazılımdan bahsediliyor evet. da. Bu yazılım bir nevi profilleme yazılımı yani sizin arkadaşlarınızı ne yaptığınızı nereye girdiğinizi bütün bunları toparlayıp yorumlayan bir yazılım. İşte Eselon gibi anahtar kelimelerle e, yakalamaktan başlayıp Hı -hı. konuyu buralara kadar geldi. Bu arada e, soruyu tamamlamadım. Hı -hı. Biz <gülüyor> buradaki hani e, ayaklarına dolandı dedik. Sorunun ne olduğunu bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Çünkü projenin gizlilik derecesi yüksek olduğu için hı hı. hani el elektrik tesisatında bir arz olduğu söyleniyor. Bir dakika bir dakika açık radyo dinleyenlerine o ayağı dolananın ne olduğunu bir özetler misin önce? Yani ayağına dolanan şu veri merkezi açıyorlar. Veri merkezi elektrik arızası nedeniyle açılamıyor. Bir türlü hizmete giremiyor. Giremiyor ama neden giremediğini o elektrik arızasının ne olduğunu ya da Arıza nedeniyle sistemde bir hasar meydana gelip gelmediğini bilemiyoruz. Çünkü projenin gizlilik sadece olayı öğrendik. Dünya öğrendi yani. Evet, tabii burada hani paranoya konuşuyorsak bir de ben şunu ekleyebilirim. Acaba gerçekten bir elektrik arızası var mı? Acaba gerçekten hizmete giremedi mi? Yoksa bir aktivist parmağı mı değdi? Bir aktivist parmağı mı değdi? Ya da tam tersine her şey yolunda da bu bir takım çevreleri rahatlatmak için söylenen bir cümle mi? Hani. buyurun paranoya evet evet doğru peki Amerika'nın durumu bu ee, Snowden e, işte malum o da zaten ee, bu arada önemli... Snowden'e 23 tane dernek dün açı Avrupa'lı hak ve özgürlüğe inanan kendilerini öyle ilan eden dernekler bunlar Sakarov ödülü biliyorsunuz Pakistanlı bir arkadaşımız Hı. için bunun Edward Snowden'e verilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Ben de aynı fikirdeyim. Onu da belirtmek istedim. Bakalım ne olacak? Onu önümüzdeki günlerde görüyor olacağız. Peki. Ee, Türkiye Biraz da Türkiye'ye gelelim. Bu girişi yaptık. E, bir de Türkiye'nin NS'i. Türkiye'den NSA var mı acaba? Yani Ulusal Güvenlik Ajansımız var mı bizim? E, Ulusal Güvenlik Ajansı diye ayrı bir ajans. Yani Ulusal Güvenlik ajansı aslında Türkiye'nin MIT'ine karşı geliyor. Mit. Ama Amerika'da bunlardan hani üç tane var düşünürsek hani adını bildiğimiz. İşte onlar federasyon olduğu için F, FBI biliyorsunuz federasyon hı hı. bazında. CIA yurt dışı bazında. NSA yurt içi bazında. Bizim M, M, MIT, MİT diyeceğim geliyor. <gülüyor> Milli istihbarat Teşkilatı. E, Milli İstihbarat Teşkilatı. işte e, kendi içindeki bölümlerle hem yurt içi hem yurt dışı bakıyor. Hı hı. Ama şimdi ben size önemli bir konuyu anlatmak istiyorum. Ee, NCA'yın benzeri bir olay vuku buldu. 18 Temmuz'da BTK Bilgi Teknolojileri Kurumu bir e, karar açıkladı. Yani enteresan olan şu 18 Temmuz'da sabah saatlerinde BTK'nın web sitesine konuldu. 4 saat içinde yok oldu karar. Hı. Ama o arada tabii bir sürü kişi biz de o kararı aldık. Sitede de yayında Türk Komu Bakarsanız hı hı. E, yayında nedir özelliği derseniz e, özelliği şu e, bu karar e, bunun içinde maddeler var. Hı hı. E, Türkiye'de de şimdi şu anda Türkiye'deki mevcut durum şu dinleme konusunda. 11 tane yetkili kuruluş var telefon dinleyebilen kim onlar? Sahil güvenlik, polis, jandarma, asker, TSK filan. Şimdi bu 11 tanesi birisini dinleyeceği zaman mahkeme kararı alıyor. Bu mahkeme kararı TİBE veriliyor, tip koordinatör durumunda. Parantez açayım, Telekom İletişim Başkanlığı. Özür dilerim dinleyicilerimiz evet. için. Bu diye bölmek istiyorum bu. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bu aldığı şeyi yazılımla dikkat edin burada kişisel verilerin gizliliği konusu var. Hı hı. Bu kişisel verilerin gizliliği dediğimizde şu. Tamam dinliyor. Fakat onun o adamın dinlendiğinin kimse ISS tarafından yani servis sağlayıcı tarafından da bilinmemesi gerekiyor. O kişinin birincisi o kişiye haber verebilir internet servis sağlayıcı. Tabii. İkincisi o kişinin e, prestiji açısından sorun olabilir. Tersine yani bir artı bir eksi iki tane. O yüzden ISS farkında değil. Yani farkında değil değil. E, sistemlerine kurulu sistemde kimin dinlendiğini göremiyor. Tibin de göremiyor olması lazım. Yani sadece kim verdiyse, hangi kuruluş verdiyse bunlar sadece koordinatör işte arada gidip geliyor bilgilerini. Ama mahkeme lazım. kararı günün sonunda TİB'e tebliğ edilmiyor mu? Bunu dinlemeye başlanmıyor mu? Eee TİB dinlemiyor ne söylüyorum, dinliyor dinlemiyor uygulamayı söylemiyorum ben Peki. size. Sadece olması gerekeni Hukuki söylüyorum. Hukuki ya da düzenlemeyi söylüyorum Geçmiş yıllarda buna ait tipden yapılan açıklamalar da var. Türk İnternet konuda yer alıyor merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Tibin kimin dinlendiğini bilmiyor olması lazım. Yazılımla daha doğrusu biliyor kimin dinlendiğini. Ne konuştuğunu İçeriği kişinin görenmiyor. içeriğini göremiyor olması lazım. Tamam, Bunu tamam. sadece o kim yapıyorsa soruşturmayı onun görmesi lazım. Bu şu ana kadar böyle gibi biliyoruz olayı. O Şimdi yeni gelen şey enteresandır. Diyor ki trafiği buraya indireceksin diyor. Yani tibin merkezine bütün e, telekom firmalarının internet servis sağlayıcı olabilir bu. E, telefon sesli hı hı. olabilir Mobil veya sabit e, Yer sağlayıcı da olabilir Yani iş, işin içinde Maillerde var her şey var Bütün trafiğini diyor Sana gelen trafik Sen bakacaksın ama o trafiğin aynısını Buraya da indireceksin kopyasını diyor Sen dediği kim? E, servis sağlayıcı firma Yer sağlayıcı e, Servis sağlayıcı ya da telefon sağlayıcı kimse Sağlayıcı firma onlar yani bütün telekom sistemi şu anda 18 Temmuz'da yapılan o kararla alınan ve bunlar servis sağlayıcıları tebliğ edilmiş durumda. Bütün hepsi kayıta. alıyor. aynısı yani bir farkı yok. Türkiye'de de var. Ee, doğru anlamak ve dinleyicilerimizin anlamasını sağlamak açısından biraz açıklayarak sormak istiyorum. O zaman... Türkiye'de herhangi bir telefon konuşması ya da herhangi bir e, internet iletişimi e, mahkeme kararından bağımsız olarak e, TIB'in merkezine gidiyor. Ondan sonra ne yapıldığını şu anda bilmiyoruz. Yani hani orada kayıt mı ediliyor, yoksa işte dinleniyor mu ya da herkes için mi kaydediliyor? Sadece mahkeme kararı olan kişiler için mi kaydediliyor? Sorusunun cevabı konusunda şu anda bir bilgimiz olmadığını alkılıyorum. Doğru noktada mıyım? Şimdi Murat O kararı çok... bulursak sizin Var bu kararı. Hmm. Ben şunu söyleyeceğim. Murat çok hayati bir noktayı belirtti. O ne? Mahkeme kararı olmaksızın. Hı -hı. Buradaki hayati kelime bu. Ee, siz bir suç işlemişseniz ya da işleme şüphesi, makul şüphe diyorlar ya evet. o da var ise tabii dinlenmeli. Hepimiz için geçerli. Bu kanun gereği zaten. Yani. İletişimin... Ama bu kişisel özgürlüğe giriyor. Herkes dinlenmiş oluyor. Ve daha kötüsü bunu e, NCI olayında şey söyledi. E, Vard'ın eski e, yatırımcısı var. Şimdi Vard satın alındığı için orada değil. Michelle bilmem kim unuttum şimdi ismini. O ikaz etti NCI olayında. Arkadaşlar dikkat edin gazeteciler dikkat edin buradaki olay dinleme değil kayıt edilme dedi hı hı. Türkiye için de bu hı hı. geçerli yani sizin verileriniz bir yere kayıt ediliyor o kayıttan sonrası e, ne oluyor ne kadar süreyle kayıt oluyor yani diyelim ki 3 senelik konuşmalarınız mı kaydediliyor ya da bütün ömür boyuncaki konuşmalarınız bu bu çok tehlikeli bir şey bu doğru, politik olarak doğru. kullanılabilir bir şey. Burada bir mola verelim çünkü bir hayli süre açtık müziğe girelim arkasından konuşmaya devam edelim olur mu? 94.9 Açık Radyo'dayız. Bilgi Şahin Hukuku programında. Avniye Tansu bugün az konuşturuyoruz. Hala sesi geçmedi. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Füsun, Sarp, ile görüşüyoruz. Birinci bölümün başında NCA dedik zaman zaman yanlışlıkla NSA demeyi kastediyorduk. NSA doğru. National Security Agency konusunu konuştuk. Müzikten hemen önce de biraz daha İşin Türkiye tarafına girdik ve 11 tane farklı grubun mahkemeden karar çıkartmak şartıyla Telekom İletişim Başkanlığı'nın üzerinden Türkiye'deki iletişimi sesli ya da internet iletişimini dinleyebilmesi üzerine konuşmuştuk. Burada bir tane de kaç Temmuz'du hatırlatır mısınız? 18, 18, Temmuz, 18 Temmuz, 401 Temmuz'du, sayılı karar. 401 sayılı bir enteresan kararda da Türkiye'de. NSA'ye benzer büyük bir işte veri aktarma ve depolama durumuyla karşı karşıya olduğu bilgisini aldık Füsun Hanım'dan. Ben şeyi merak ediyorum yani Türkiye evet Amerika'yla ve Amerika'nın dünyaya bakış açısıyla karşılaştırdığımızda küçük sayılabilecek bir ülke ama Türkiye'de sonuç olarak 60-70 milyon tane işte cep telefonu var, birkaç 10 milyon tane yoğun internet kullanıcısı var. Bu kadar veriyi bir kere hani aktarmak ve sonra depolamak inanılmaz bir maliyet. Ee, bu hani bir de ortaya çıkar yani bu, bu nasıl gerçekleşiyor? Ee, servis sağlayıcılara e, pardon sadece aktarma. Aktarma kayıt sadece değil. Sadece aktarma tamam. e, yatırımını servis sağlayıcıların kendilerine yaptırıyorlar. Tamam tamam. Sen Ama ne kadar kayıt edildiği Bakın, Şimdi karar önümde... Hı, tamam. ...5809 sayılı elektronik haberleşme kanununun dördüncü maddesinin birinci fıkrası. Bu vatan millet e, güvenliği vesaire türü bir <gülüyor> madde. O çerçevede getirmek zorundasın diyor sen benden lisans aldıysan. E, kayıt için e, epeyce bir e, şey olduğunu duyumun var bende. <gülüyor> kayıt edildiği duyumu var. Evet. Dolayısıyla e, süreyi bilmiyorum yani bu 6 ay mıdır, üç senelik haberleşmeyi Hı -hı. mi kaydediyorlar, ömür boyu mu onu bilmiyorum. Ama e, e, bir kayıt olduğu söyleniyor. Burada kastettiğiniz mahkemede alınan kararları ilgilendiren kişilerin kayıtları mı? Tekrar sorduğunuza teşekkür ederim. Vurgulamak için soruyorum. İyi yaptınız, Hayır. <gülüyor> burada şimdi şöyle düşünün bir önceki olayda e, tanımda daha önceki durumda 11 kuruluştan dinleme yetkisine polis gibi hı hı. jandarma sahil güvenlik gibi 11 yetkili kuruluştan gelen talebe karşı bir süzgeç gibi düşünün mahkeme kararını süzgeçtekileri dinliyorlardı veya kayıt ediyorlardı Tamam. şimdi olay herkes Bakın ben birinci maddeyi okuyorum size karardan tamam. Tamam. Sabit telefon hizmeti işletmecileri tarafından ilgili mevzuat uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın faaliyetleri gereği her bir STH yani sabit telefon hizmetleri hı hı. işletmecisinin tüm pop noktalarına ait trafiğini Başkanlık Ankara lokasyonuna IP protokolü üzerinden noktadan noktaya özel hatlar ile teslim etmesi. Tüm dedi değil mi orada? Tüm dedi. Bu şeye benziyor aynı nüfusun 56-51 sayılı kanun çıkınca internet kafelere kaydet video görüntüsü de al demişti ya kanun yönetmelikle. Bu daha ilerisi bir aynı. durum. Evet. Daha Çok bir daha ilerisi bir durum. Şimdi burada aslında hani şimdi önce teknik konuşalım. Hı -hı. Teknik olarak gerçekten tüm telefonları dinleyebilme imkanını internet servis sağlayıcıların bilgisi isteği e, ve kararı dışında ortaya çıkır, çıkarmış durumda tip dinlemekten bahsedlay evet. oraya, oraya şimdi ama o bir sonraki aşama aldı. Nasıl ben, dinleyecek hani, bir ordu memur lazım dinleyin. şimdi doğru şimdi bu noktada teknik olarak Hani ne yapıldığını sonunda e, ya da ne yapılıyor olabileceğini sizlere bırakıyorum Ben olayın teknik tarafına açıklayacağım şimdi tamam. bu, binlerce telefon konuşması Dadısı bilnerimim. Tüm telefon konuşmaları Ankara'daki bir merkeze gidiyor. Ankara'daki merkez teknik olarak mahkeme kararı dışındakileri gelir gelmez çöpe atıp sadece mahkeme kararı olanları kaydedebilir. Tüm telefon konuşmalarını kendi kapasitesi çerçevesinde kaydederek e, arkasından ilgili olanları daha uzun tutabilir, ilgisi olanları bir süre sonra silebilir ya da elinde çok ciddi bir depolama kapasitesi varsa belki de tüm iletişimi, tüm telefon konuşmalarını çok uzun süre kaydediyor olabilir. Fakat bu anayasanın 14. maddesi miydi? Yani onunla bir çelişmiyor mu? Güzel bir soruydu bu işte. Şimdi bir kere o 3 olasılık konusunda şunu söyleyeyim. Birincisi zaten mahkeme kararı yapılıyordu bugüne kadar. Bu yeni karar, Mahkeme kararı olmayanları tüm diyor dikkat edin hı hı. size okudum demin tüm trafik diyor tüm trafik dediği hepsi ee, anayasaya aykırı mı e, aykırı yani şimdi sizin e, eğer suç işleme durumunuz yoksa ya da suç işleme şüpheniz yoksa kişisel gizliliğe aykırı sadece Hala, anayasa değil bütün uluslararası tabii, insan haklarını tabii, düzenleyen tabii, sözleşmeleri de aykırı yani. olmaz olur mu? Peki ama şimdi hani bir vatandaş olarak ben hani şöyle bir varsayımda bulunmak isterim. Murat inanamıyor hala bu karara. <gülüyor> evet. Yani şu hani böyle bir karar yanlışlıkla alındıysa bile bu kararın bir noktada anayasa mahkemesi gibi bir yerden dönmesi lazım. Doğru. Doğru. Haklısın. Orada bir gelişme var mı? Ee, ben e, bu kararın Anayasa mahkemesine gitmesi için herhalde tüketici... Ben hukukçu değilim bu arada biliyorsunuz. Ben de değilim. O yüzden Mühendisim rahat konuşurum. Evet. Ee, bu konuda anayasa mahkemesine kim götürüyor? Ee, siyasi partiler galiba götürüyor. Yani onların götürmesi lazım. Bilmiyorum onların bilgisi var mı? Ben şu anda kendi vatandaşlık bilincimle... Siz de davet ettiğiniz teşekkür ederim bunu bildiğim gazetecilikten ötürü gelen şeyle bunu anlatıyorum. Ne yazık ki süremiz doldu bunu bir sonraki programda biraz daha detaylı konuşalım. Özellikle insan hakları. Bence hukukçu ya arkadaşlarımız konuştuklarımızla. Öyle, hani öyle bir şeyle sizin bu haberlerinizi de kaynak olarak önceden ilgili kişilere yollayıp onlar üzerinden bir konuşmamızı yarar var. Yani. Evet, Zaten bizim haberleri okursanız bu tür şeylere biz ikaz ediyoruz. Peki. Çok teşekkürler. Evet, çok teşekkürler. Ben de teşekkürler. teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın